Bismillahirrahmanirrahim Bu inşallah konumuz cenaze namazı ve cenazenin kabre defin işleri Tabi önce şunu hatırlayalım ki cenaze deyince hep başkaları ölmeyecek yani kendimizin de öldüğünü kabul edelim bizim namazımız kılınıyor biz mezara götürülüyoruz şu anda Geçen hafta Cenaze namazı konuşan başlamıştık. Yarım kalmıştı. Bir kimsenin namazı kılması için bazı şartlar vardı. Bunların biri ölen kişinin Müslüman olması şartıydı. Bu şart. Allah korusun bir kimsenin en yakını bile kişinin evladı Kardeşi, babası bile olsa, en yakını bile olsa, ne diye İslam'a karşı ise, ki bunlara mürted deniyor. Bir kişi İslamdan sonra İslamdan çıkarsa, bunlara mürted deniyor bunlar Allah korusun. Yani İslam dinine karşı, işte harama karşı, namaza karşı, başarısına karşı, bunlara mürted deniyor. Bir kimsenin böyle yakını ölürse kişi ne yapacak? Tabi namazı kılması haram oluyor. Kılmaz. Bu kişi kendisi öne yakını yıkayacak kendisi. Ama abdest aldırmak gerek yok. Bir daha faydalan su dökecek yıkayacak. Bir beze bunu saracak. Kefen değil ama saracak. İslam mezarlığının dışında başka bir yerde bir çukur açacak. Oraya bunu kişi gömecek. Bu kişiye Allah korusun namaz kılmak haram olduğu gibi ona dua etmekte haram oluyor bu kişiye. İkincisi demiştik cenaze namazını kılmasının ikinci şartı da cenazenin yıkanmış olması şartı gerekiyor yıkanmadan namazı kılınmaz. Hatta geçen hafta daha ayrıntıya girmiştim. Mesela uzaktan hastaneden getirilen bir cenaze tabutla e, beyaz bir şeye sarılmış bunu kişi yıkandı ve kefenlendi zannederek namazı kılınsa, cenaze namazı kılınsa, sonradan bunun yıkanmadığı meydana çıkar haber verilirse hemen geri dönülür. Bu mevta ölü, yıkanır, kefenlenir, tekrar namazı kılınır. Hatta bir kişi, uzaktan gelen bir kişi, öldüğü zanlı ile, yıkandığı zanlı ile namazı kılınsa, e, kabrısına götürülse, açılan mezarına konsa bu kişi. Üzerine daha tahta dizilmeden, toprak atılmadan önce haber ulaşsa ki o yıkanmamıştı kefenlenmemişti diye yine kişi mezardan çıkarılır hemen yakın bir yerde yıkanır namazı tekrar kılınır, öyle gömülür ancak mezara gömüldü üzerine toprak atıldıktan sonra yıkanmadığı anlaşılsa da artık geri çıkanması haram oluyor mevtanın çıkarılmaz bu defa önce kılan namaz tabi iptal oldu şimdi bunun mezarı başında buna tekramız kındır bu şekilde. Yine hanefi mezhebine göre Maliki de aynı şekilde e, iştahatta bir kimsenin bedeninin tamamı bulunmasa Allah korusun harfte uçak kazasında işte bir bomba ifrak etmişler kişinin bedeni parçalansa ve bu kişinin bedeninin yarıdan çoğu olmasa, ya başıyla beraber bedenin yarısı olsa, veyahut da başı olmasa bile, eğer bedeninin yarıdan çoğu bulunursa, yıkandır, kefenlenir, namazı kılınır Hanefi'ye göre. Şafii ile Hanbili mezhebine göre ise, bu iki mezhebe göre ise, bir kimsenin bedeninin tamamı yaradan çoğu olmasa da az da olsa mesela ayağı bulundu, kolu bulundu, bir parçası bulundu şafi hamile mezhebine göre yine bunlar yıkanır, kefenlenir namazı kılır onlara göre. Hanefi de kılınmıyor. Yine Hanefi mezhebine göre ve la ala gâibin buyruluyor, Cenaze Musallada yani cemaatin önünde hazır olmasa gayip kişinin namazı kılmıyor. Hanefi ve Maliki mezhebine göre. Şafi mezhebine göre, Hanbeli'ye göre kılılabiliyor. Mesela biri Medine'de ölmüş, Mısır'da ölmüş, Pakistan'da ölmüş. Gerçek bir mümini Kamil, Evlullah'tan bir zattır, iyi bir kişidir, mücahid bir kişidir. Bu iki mezhebe göre bu namazı kılınıyor. Orada cihaz hazır olmazsa da. Tabii her mezhebin kaynakları var, dayanında kaynaklar var. Buna kaynak şu olmuş oluyor. Biliyorsunuz Habeş İmparatoru vardı. Habeşler imparatora Necaşiz derlerdi nasıl Hristiyanlar kral diyorlar imparator diyorlarsa o zaman Habeşiler de devlet reisine Necaşi derlerdi ismi Asama idi bu Hazreti Asama elhamdülillah Müslüman oldu kendisi Hristiyan iken Müslüman oldu ama Halkı o zaman Müslüman olmadı da Hazreti Asama öldüğü zaman Cebrail Senfek'e haber verdi öldüğünü hazır olduğunu tabutunu. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam eshabına inne e-hâküm hesabım eshabımı peygamber buyurdu. Kardeşiniz yani din kardeşiniz lecaşi asame kad mate övdü mu kûmu aleyhi sallü aleyhi buyurdu. Kalkın o namazını kılalım peygamber buyurdu. Hazreti Esame Habeşistan'da, peygamberimiz Medine mi ne verdi olduğu halde onun cenazemiz peygamberimiz kıldı kıldı sabere beraber kıldılar. Buna binaen şahih mesebiyle Hanbel'in mesebiline göre da bu kaynağı dayanıyorlar, peygamberimiz fina dayanıyorlar. Demek ki cenaze orada hazır olmasa da gayb olsa da namazı kılma biliyor. Ekiye hanefi ile Maliki de niye kılınmıyor? Onlar şer'a göre diyorlar iki mezhebe göre de o peygamberimize özel bir durumdu. Evet Hz. asame Habeşistan'da idi. Ama peygamberimizin önüne getirildi o anda o. Yer duruldu. Tay mekan deniyor buna. Bir mucize olarak peygamberini görerek namazı kıldı. Bırılıyor. Şimdi günümüzde bazen meydana geliyor bazı önemli İslami kişiler vefat edince bazı genç namazını kılıyorlar. E, kılabilirler mi? Tabi iki mezhebe göre caiz olduğuna göre kılabilirler. Yalnız eğer hanefi mezhep olan bazı kişiler özellikle gençler böyle bir namaz kılacakları zaman ne yapacaklar? Şafii mezhebine göre o namazı kılmaları gerekiyor müderremler. Ona göre gerekiyor. Şafi mezhebine göre nasıl fark ediyor? Onu biraz daha açıklayayım inşallah namazı kılma konusunda inşallah. Bir yerde bir Allah kosun katliam olsa e bir, bir kaza olsa işte bir felaket olsa da hem Müslüman hem de Müslüman olmayan kişilerin ölüleri birbirine karışsa şimdi ne yapılacak? Tabi bakılacak eğer İslami alametleri var ise mesela erkeklerle tabi sünnet alametleri hanımlarda da Eskiden Müslümanlar Hristiyanlara benzemek için onlara bir giyin mezaret adı cemaatimiz var kız. Yani İslam'ın temel prensibi budur. Hatta ibadette bile onlara benzemek gerekiyor. İbadette bile benzemek gerekiyor onlara. Bu işin temel ilke İslam'da temel prensip nedir? Hristiyanlar gibi giyinmemek gerekiyor. Eğer Müslümanlar işte mesela hanımlar Müslüman hanımları örtününden giysinden belli olsa erkekler sünnetine falan belli olsa bunlar tabi ayrılır yıkanır namazı kılınır. Bu kolay. Ama böyle bir alamette bulunamadı. cesetler parça alınmış alamette belirlenmedi. O zaman şuna bakılıyor. Eğer o ölen toplum içerisinde Müslümanlar çoğunlukta ise hepsi yıkanır. Hepsi namazı kılınır. Topta namazı kılınır. Ama niyet Müslümanların cihazı namazı olur. Niyet o zaman ama eğer yaradan çoğu gayrimüslim, Müslüman değilse o zaman namazları kılmadan gömülür bunlar. Allah'a evvel gelir. Şimdi gelelim inşallah kısa olarak cenaze namazının kılınmasına. İslam'da ilk cenaze namazı Medine'de kılındı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de Medine'ye geldiği zaman haber aldı ki sahabelerden vera bin mağrur Hazretleri vefat etmiş onu gömmüşler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gitti mezara başında eshablar beraber onun cihaz namazını kıldılar. Ve buna binaen şimdi ne anlaşılıyor bundan? Eğer ölen kişi namazı kılınmadan gömülmüş olsa böyle bir şey olsa ya da ölenin Birinin derdeki velisi, velisi cihaza bulunmasa, mesela diyelim ki kişinin iki üç tane oğlu var. E, evlatlar hepsi tabii aynı derece bunlar. Bu oğullarının biri bile cihaza mazne bulunmuşlarsa artık tekrar onamaz, kılınmaz. Ama kişinin bir tek oğlu var uzakta. Cazeye yetişemedi. Annesinin ya da babasının namazı kılındı, defnedildi. Bu gelen oğlu tabi birinci derecede oğul olmuş olduğu kişinin velisi ne yapar bu kişi? Dilerse henüz daha yeni gömülmüşse, yani çürümüş dağılmamış ise, aradan zaman geçmemişse gider mezarın başına. Hatta o cenaze namazında bulunmayanlar, kılmayanlar da Onla beraber o cihaz namazı kılabiliyorlar. Cenaze namazı dört rekat bu da. Buradaki dört tekbirin her biri bir rekat yerine geçiyor. Bu için tekbirlerin hepsi cenazede farzdır. Mesela diğer namazlarda yalnız ilk tekbir farz, Diyelim sünnet. Cenaze namazında ise dört tekbirin dördü de farzdır. Yine cenaze namazında kıyamda farz. Ayakta durmaktan farzdır. Yani bir kişi ayakta durmaya gücü varken oturarak cenaze namazını kılamaz. Kıyam farz olduğu için. İmam Efendi Hanefi'ye göre cenazenin göğüs aslında bulunur. Orada bulunur. Hem cemaat hem imam niye ederler? Burada önemli bir husus var burada. Allah için namaza diye burada. Çünkü cenaze namazı diye böyle bir, tabii geçiyor. Yani böyle bir alışılmış bir konu. Aslında Arapçada böyle demezler de bu Türkiye'mizde cenaze namazı diye alışılmış. Eğer kişi cenaze namazını kılacağım diye derse cenaze namazı olmaz. Yani namaz cenaze kılınmaz. Ama Allah için kılınır. İşte bunu hatırlatmak için özellikle Türkiye'de buna vurgu yapılır. Allah için namaza diye. Allah için namaza. Sonra hazır olan şu erkeğin şu kadının İşin duaya yani canlı için burada dua edilir namaz Allah için kılınır onun o sayıda uydum hazır olan imama der cemaat ve tekbir alınır Allah'a göre tekbir alınır bu tekbirde eller kaldırılır e de namaza gibi eller bağlanır şimdi hanefi mezhebi diğer üç mezhebin buradaki bir farklılığı var şimdi az evvel demiştim eğer Hanefi mezhebi olan bazı kişiler gaybin namazını kılarlarsa Hanefi göre olmaz demiştim Şafii göre kılmaya gerek demiştim şimdi bu nasıl olacak Hanefi mezhebine göre ilk tekbir alındı Allahu Ekber diye eller bağlandı Hemen peşinden evzi besmele çekilmeden Sübhaneke okunur. Vecelle senâ ükte burada ilave edilir burada. Bu yalnız Hanefi mezhebine göre tek. Diğer üç mezhebe göre ise ne gerekiyor? Burada Subhaneke yerine evzi besmele çekiliyor, Fatih okunuyor burada. Demek ki Hanefi'ye mensubu olan kişiler de mesela Medine'de ölmüş, Mısır'da ölmüş, Fır'da ölmüş, bir mümini kamil namazını kılacak olsalar böyle yapmaları gerekiyor. İlk tek birden sonra evimizi besmele çekip, Sübhanaki ok. fatiha okunması gerekiyor. Farz de bu. Şafir'e farz. Yani terk ederse namazı olmamış oluyor. Şimdi Ülkemize de elhamdülillah Şeyh Mesut din kardeşlerimiz epey var az cemaatimiz. Bunun için ülkemizde de camilerimizdeki imam efendiler de cihad namazını kılıyorlarken şükür ki biraz yavaş okusalar iyi olur ki çünkü diğer mensup mesel mesup kişiler de o adam Fatihe'yi okuyabilsinler onunla yardım gerekiyor. Hanefi mezhebe olan kişi birinci rekatta Sübhaneke yerine eylem fatih okusu olmaz mı? Olur dua niyetiyle hamd niyetiyle olabiliyor. Fakat Sübhaneke okuması da göre. Sonra Hanefi'de eller kaldırmadan tekbir alınıyor. Diğer mesleklerde eller kaldırılır tekrar. Her rekatta eller kaldırılır. Bayram tekbiri gibi el kaldırılır, tekbir alınır. İkinci rekattan sonra dört mezhebe göre de, ki bunda bir fark olmuyor. Allah mesalli aleyha, Allah barakallahu sallahu sselifeleri okunuyor. Bunu da fark etmiyor. Yalnız ne farkı demek ki, bir rekatta Sübhanek yerine Eûz-i ile Fatih okunuyor. Diğer üç mezhepte. Hanefi de Sübhanek okunuyor. Sonra tekbir alırken Hanefi eller kaldırılmıyor. Diğer mezhepte her rekâta her tekbirde eller kaldırılıyor. Eller bağlanıyor. Üçüncü tekbirden sonra yine dört mezhepte de fark etmiyor. İttifak ile aynı iştahat olarak Cenaze duası okunması gerekiyor burada. Yani duası. Hangi dua bu? Peygamberimizden gelen birkaç tür dua var. Var böyle. Kişi eğer bunları bilebiliyorsa bunları okumak en güzeli okumak bunları. Çünkü her şeyin en güzelini, en doğrusunu yapan Allah'ın Resulü Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'dir. Fakat genelde yani ezici çoğunluğumuz bu duaları da bilemiyoruz şimdi. O da ne yapmamız gerekiyor? İsteyen dua yerine Fatihe burada okuyabilir. Burada dua niyeti okuyabilir. İsteyen Rabbena Atina gibi, Rabbena Fi'li gibi duaları da okuyabilir. Ama tabii cenaze namazı nam, cenaze duasının anlamını da burada kişi veremiyor muhtemelen. Bunu ölmeye çalışalım inşallah. Sonra dördünün te tekrar tekbir alınıyor. Tabi Hanefi elde kaldırılmıyor. Bir de selam bahsi burada farklı aziz cemaatimiz. Hanefi mezhebinde hem sağ selam veriliyor hem sola selam veriliyor. Ön namazdan çıkılıyor. Bunun için Hanefi mezhebine göre Sola selam verilmeden namazdan çıkılmadığı için ellerin bırakılmaması gerekiyor. Bazı kişiler sağa selam veriyor, sağa bırakıyor. Sola selam veriyor, sağa bırakıyor. Bu tamamen yanlış mesele. Çünkü Hanefi'ye göre hem sağa selam vermek hem sola selam vermek vaciptir. Ancak ikinci selam olsa kişi namazdan çıkıyor. Demek ki Hanefiye göre sağ selam verilir, elde bırakılır. Diğer üç mezhebe göre ise yalnız tek sağ selam verilir. O kadar. Esselam aleyküm ve rahmetullah elde bırakılır, tamam. E, Hac döneminde Medine-i Münevvere'de Mekke-i Mükerrem'de tabi çok sık cenaze olur. Cenaze gelir bilmeyen bunu kişiler bekliyorlar. İkinci selam imam versin diye. Halbuki demek ki diğer üç mezhebe göre cenaz namazının, diğer namazının farkı bu şekilde meydana geliyor. Onlar yanlı tek sağ selam verirler. Namazı çıkmış olurlar bunlar. Bir kimse bahtı yoldan geçiyor. Efendim oturuyor öylese şey yapıyor. Bir kişi bahtı bir cehennize hazır cami önünde namazı kılınacak. Kişi mesela oradan geçiyor cami, bir şey oluyor. Cehennize gördük ki cehennize namazı kılınacak. Ne yapar bu kişi? Tabii abdesti varsa hemen koşar, namazı kılar. Çünkü bu fazi kifayi olduğu için sabı çok büyük. Ne kadar büyük sahibi onu da açıklayalım cemaatimiz. Hadis-i Şerif-i Buhari'de Hürri Aleyhisselam Hazretleri'nin bir kimse bir Müslümanın cihaz namazını kılarsa ona bir kırat sevap. Nedir kırat ola peygamberimize şöyle buyurdu. Uhu dağı kadar sevap bakınız. Demek ki bir kimse bir Müslüman kardeşinin cihaz namazında bulunup kılarsa ona Uhu dağı orunca safer oluyor midir koca mahşer hata. Kaşıyamadan dikkat gerek gerekiyor tabi. Şimdi kişi abdesti varsa tabi koştu, yetişti, namazı kıldı. Abdesti yok. Ama baktı ki, cemaatine baktı ki, hep de güzel bir cemaat. Demek ki ölen kişi de güzel bir kişi. Şimdi biliyorsun bir söz vardır değil mi? E, kişinin dini dostundan belli olur. Cenazenin de kişiliği cemaattan belli olur. Belli olur tabi. Kişi yok. Ne yapacak? E, kolların sıvazsa, e, çorabın çıkarı olsa namaz bitecek zaten. Hemen teyir yapıp izin var burada. Yani orada şadırmandan şakır şakır su akıyor. Dere boyunda olsun, o kadar bol su varken cenaze namazını kaçırmayayım diye kişi teyir yapabilir. Hemen kolun var Hele ya zaten kısa kolları. Ne yapar? Toprak, toprak cinsi... Taş tuğla bir şeye iki elini defa vurun temniyetiyle bir defa yüzünü. Yine vurur bir salını yapar. Koşun namazı şirk eder. Bunun izin var. Şimdi bir kimse cenaze namazına böyle geldi ama gerek abdisi var gerek teyvim aldı. Namaza geldi ama ilk tekbiri yetişemedi. Şimdi ne yapacak bu kişiye alacağız, cemaatimiz? İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre ki onların kalbi daha fetva üzerine geliyor bu arada. Bu kişi imamı tekbiri alırken orada hazır bulunmamışsa arada tekbir alamaz kendisi. Safa girer, bekler. İmam tekbir alırken iki, üçüncü, kaç olsun olsun imam tekbir alırken tabi niyetini yapar, o tekbir alır. İmam'la beraber mesajden iki tekbir alındı beraberce. İki tekbir mi kaldım? İmam selam verince bu kişi ne yapar? Bir şey okumadan, cenaze musadan kaldırılmadan tekbir alır. Allahu Ekber, Allahu Ekber der, selam verir, namaz çıkar muhteremler. Hatta bir kişi son dördünün tekbirde bile yetişse, yetişse, imam uydu, tekbir aldı, bir tekbir aldı. Yani pirekatine geçiyor bu. İmam selam verdi. Üç selam vermez. Ne yapar? Kendi kendine 3 tekbir daha alır. Allahu Ekber Biraz dur ama. Allahu ekber, Allahu ekber Selam verir. Eğer bu kişi tekbirleri bitirip selam vermeden önce cenaze kaldırılırsan namazı iptal alıyor. Namazı vazgeçilmedi. Şimdi gelelim had-ı cemaatimiz işin en hazin tarafına camiden, musalladan kabir yolculuğu başlayacak orada. Buraya kadar tabi yine ölen kişi tabi bunun hepsini görüyor. Hepsini görüyor. had de buraya buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri innel meyyiteh Ölen kişi yi bilir, tanır, görür. Men yahmiluhu kimler götünü olar tabutunu. Ve men yaghsiluhu onu kimler yıkıyor kimler döküyor hepsini görebiliyor. Ve men fi kabrihi onu kabine kim indiriyor hepsini görüyor cemaatimiz Ölen kişi Neden ruh ölümsüz, ruh ölmüyor? Zaten asıl insanda özelliği, insanın kimliği, kalıcı kişiliği ruhtur. Beden değildir. Beden et kemik yönlüdür. Bilinçle ruhta, her şey ruhtadır. Şimdi musallada yanız namazı kılındı. Fatih çekildi, artık kabile başladı ya, işte oradan en hüzünlü an başlıyor kişi artık tabuta bindi en ilkel vasıta olarak. Garajın arabaları çok varislere kaldı. Kendi ilkel bir tabuta bindi. Cilası mobilya falan diye. Bindi. Vedadaki gene biliyor. Peki ne yapıyor bu kişi? Hal içinde buharide böyle pegalısamadederi. Fe'l-i kân-ı salihaten. Eğer o ölü kişi tabuttaki cenaze gidecek mezara. Salih kişi ise nedir salih? Allah yolunda bulunan, Allah'ı seven, Allah'tan korkan, haramdan sakınan, ölümü unutmayan kişi ise kalep şunu diyor yakınlarına, taşıyanlara, hepsini görüyor. Kadimuni kadimuni Çabuk götüreyim beni, çabuk götüreyim beni, acele ediyor. Neden azı cemaatimiz? Çünkü bu konu geçmiş evelki hafta, ölüm anında, ölüm anında herkes gideceği mezarını görüyor, cennetinde cennetin yerini görüyor kişi. Bu kişi de ölüm anında kabrini görürdü, gösterirdi kendisine. O kabir o kadar güzelmiş ki, Binler dünya değmemiş o kabir ağzı cemaatimiz. O kadar güzelmiş kabir. Öyle yeşillik, geniş, nur, öyle güzel bir kokuları bir cihazın bahçesi. O kadar güzel, kişinin ruhu artık fırlamak istiyor. Acele ediyor ama bedenle yani tabi Ne yapıyor? Yalvarıyor etrafında. Kaddimuni kaddimuni, çabuk çabuk çabuk acele edin. Beklemeyin oğlumu kızımı diyor. Hazir edin, beni yere götürün diyor. Ve inkânet gayr salihatin. Ama aksi Allah korusun. Eğer salih kişi değil ise namazları kalmış, harama gitmiş, alkolü almış, şunu şunu yapmış, gafil kişi ise kalet. O da şöyle diyor. Li ehliha en yakınlarından. Ya veyliha bu ne biha ah yandım mahvoldum, helak oldum bağırıyor çınlıyor. neyi götürürsünüz beni nereye götürüyorsunuz beni diyor Yesmu savtı ha şeyin. o kadar onda bağırıyor ki böyle ferat ediyor aşağı şöyle o kadar bağırıyor bunun sesini bütün varlıklar duyuyorlar bile insan ancak insan duyamıyor. Allah duyurmu duyurmuyor. Peki insan duysa ne olur? Buraya peygamberimiz vele sem ya insan diyor lesaika. Eğer kişi insan olması duysalar, düşüp ölüler bu peygamberler. O kadar acı acı bağırıyor böyle, acı bağırıyor ben nereye götürürsünüz? Vah bu oldum diye öyle bağırıyor. Ama tabi. Evde bıraksan azabı yine bağlayacağım cemaatimiz. Sonra çürüyecek ama ya. Çürüyecek muhtemelen. Biliyorsunuz ölen kişi öldükten sonra aşağı yukarı 3-4 saat sonra bunda katlaşma başlar. Alt çeneden başlıyor. Morarır. Bütün kasları katılaşır. Kaş katı kalır böylece. Şöyle böyle 48 saattan sonra katlaşma gevşemeye başlar. Ama çürüme başlamasa muhtemeliler. Onası çürüme başlar böylece. Bunun için evde bırakılamaz böylece. Kokar insan, leş yolu insan böyle. Ona korku kişiler, götürülecek. Kadınlara gidebilir miyiz cenazeye? Bazı yerlerde ne yazık ki böyle bir adet çıkarıyor bazı kadınlar, geliyorlar. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de bir tane bulunmuştu. Kadınlar da gelmişlerdi. Arkadan takip ediyorlardı cenazeyi. Peygamber onlara soruldu Aleyhisselam Hazretleri. Siz tabut taşıyacak mısınız? Halil Resulallah. Peki mevtayı indirir misiniz siz kabre? Halil Resulallah. Yani Peygamber böyle buyurdu. Peygamber şöyle buyurdu onlara. Geri dönün. Ferci'ne kadınlara geri dönünüz me'zuratın gayrem me'zuratın hiçbir eciz hesap almadan sırr günahkarlar geri dönünüz bakumu terenden. Demek ki kadın eğer cenazeye tabi olursa hiç hesap alamıyor, sır günah kazanarak geri dönmüş oluyor. Bu için kadınların buraya gelmemeleri gerekiyor cenazelere. Bir de aziz cemaatimiz son zamanda çıkan bazı bid'atlar daha doğrusu Hristiyan adetleri yani misyonülük faaliyetlerinin e, İslam ülkelerini Hristiyanlaştırma metodunun böyle adımı uygulanması. Nedir bunlar? Çiçek çelenk bir de son zamanlarda rozet takma ölen kişinin resmi takma şeyine, yakasına muhtemelen bunlar Hristiyanlığın sembolü bunlar. Hristiyan misyonerlerin faaliyetleri bunu adı camiatinmez. İslam'da yok bundan. Yine Hristiyanlığın sembol olarak ne yapıyor? Bazı cenazeler katafalka konuyor. Önünden kişiye saygı duruşu yapılıyor. İslam'da yok haram muhtemelen bunlar. Yine bazı cenazeler çalıştığı, görüp yerlere götürülüyor. Filan yerde görev yapmış. Oraya götürülüyor. Orada uzunluklar çekiliyor. övgüler yapılıyor. Alkışlar yapılıyor. Hep bunda azı camatimiz Hristiyan adetleri bunlar. İslam'da yok bunlar. Böylece. Hatta bakınız, İslam'da bir cenaze mezaraya götürürken açıysa okumak bile yok. Mekruh. Zikretmek de mekruh. Neden? Çünkü cenaze götürürken mezara mutlaka o topluma bir hüzün hakim olması gerekiyor. Nedir bu da? Herkes şu düşünecek. Evet, bugün bu kardeşimizi götürüyoruz ama yarın da ben gideceğim diye muhteremler. Herkes kendini o tabuta kabullenecek adı cemaatimiz. Böylece. Bu işin, bakını İslam'da cenaze götürürken efendim zikretmek daha bağırmak, kur okumak yok. Sessizlik yani tefekkür gerekiyor. Tefekkür. Ölümü hatırlama, ben de ölmüşüm diye. Ama ne yaz ki günümüzde cenaze götürülüyor. Arkadan gidenler, artık konuşan, gülen, şunlar, bunlar Allah korusun ölümden de ibet alamayan toplum pek felak bulamazdı cemaat. Yani bu korkunç mesele var. Cenaze namazı tekrar kılınır mı? Hayır kılınamıyor azıca demiş. Bir cenaze namazı kılındı mı o tekrar artık caiz olmuyor. Yalnız Şafi Ambeli'ye göre cenaze namazını kılmayanlar onda kılabiliyorlar. Ama Hanefi Maliki'ye göre Cenaze namazı kılındı mı bir defa artık kılınmaz. Ancak şöyle bir olay olabilirse cenaze namazını kıldıran imam dese ki sonradan eyvah benim abdestim yokmuş. Abdestim bozulmuştu o anda. Ya da baktı bir yere kanamış gördü. Gördü. O zaman o cenaze namazı geliyor. şüphesine geliyor. İmamlı olmayınca Cemal namazı olmuyor tabi. O zaman tekrar kılınır azıca Bir de Hanefi'ye göre güneş tam doğarken güneş tam doğarken güneş batarken bir de zeval vakti deniyor. Öğle ezanına 10 kala 3 vakitte cihaz namazı kılınmaz Hanefi'ye göre. Cenazenin taşınması şimdi mezara doğru alacağım artık. Nasıl olması gerekiyor? Hanefi'ye göre cenazeyi dört kişi omuzun taşıması sünnettir. Beş de olmayacak, üç de olmayacak. Bazı tabutlara ara giriyorlar, el kaldırıyor oluyor. On kişi araya giriyorlar. Bu Hanefi'ye göre caizli muhtemelenmiş. Sünneti ters oluyor, rahat olmuş oluyor bunda. Demek ki Hanefi'ye göre tabutu dört kişi taşıyacak ...hem de omuzda olacak. Aşağıda olması mekruh. Eline kaldırsa bu da mekruh oluyor. Omuzda olunca dört, kişi olacak. İlik tutan nasıl olacak? Öne geçecek. Kişinin sağ omuzuna... ...önen de sağ omuza gelecek. Yani canın sırtıcı yaptığına göre... ...yaptığına göre... ...demek ki bu cihazlarının sağ omuzu... ...kişi öne gelecek, sağ omuzuna olacak. Mümkünse... ...on adam taşıyacak... arka edecek... 10 adım oldu, 20 adım. Sonra sola geçecek, önde 10 adım, hareketlere geçecek 10 adım, 40 adım oldu mu geri çıkar, başlığına insan tanıması için. Yalnız Şafi mezhebinde ise cenaze döküşte götürebilir Şafi mezhebine göre iki kişi olması eftal. Şafi'ye göre az cemaatimiz. Neden bu şekilde? Tabi delilemiyorum. Yani Hepsinin hadisleri çok kanakları var. Yine yani buna şöyle vereyim az cemaatimiz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bir cenazede bulundu. Onun tabudunu peygamber taşıda bakmaktı. peygamber Bir kişinin. Kim bu da? Ensardan. Sabir Muaz Hazretleri mu? Sabir Muaz Hazretleri Ensardan. Ensar'ın yani Medine'de Müslümanların yerli yerlerinden Medine Müslümanların en eftali, en üstünü Hazreti Ömer gibi gayet merk, otorite süzügeşen Peygamberimizin fedaisi kendisi Hadis-i Saad Hendek Savaşı'nda ayağından okla vuruldu yaralandı o yaranın etkisiyle Allah yolunda şehit olarak gitti muhteremizler Peygamber bir Aleyhisselam Hazretleri İhtezel bir bimeftiz saat Hazd-i saat hayat canın ruhunu verdiği anda arşı, e. arş hala sallanmış, titremiş. İhtezel arşu peygamberi arş Arşı hala sallanıyor, sallanıyor. Yergek ağlıyor. Hatta muhterem cemaatimiz yeryüzünde Allah Teala'nın sevgili bir kulu öldüğü zaman o civardaki yer Allah yalvarıyorlar. Ya Rabbi onu bana ver. Onu bana ver Ya Rabbi. Onu bekler muhteremler. Bekliyorlar. İsa'da saat defa ettiği zamanlar ağaç titriyor. Melekte alışıyorlar. Hadi saatin cihanesine yetmiş bir melek iniyor gökyüzünden böyle. Peygamberin Aleyhisselam'a evine gitti Peygamberimiz. Peygamberin tabutu önünden tuttu. Yalnız Hadis Saadın evden çıkışı dardı, dardı. İlk dört kişi iki kişi giremiyordu. Peygamberimiz öne geçti, tek başta omuzunu aldı, arkadan biri göğsünü al tabutu öyle çıkardılar. Peygamberimiz onu iki kişi çıkardığı için şahife ikişik çıkarılıyor, çıkarılıyor. Fakat Hanefiye göre demek ki dört olması sünnettir. Şimdi gelelim adı cemaatimiz. Mezara gelindi. Artık o mertan ondaki duyduğu hisleri Allah biliyor tabi. Ama hepimiz duyacağız. Bu da var tabi. Kabristan'a mezara gelindi. Eğer ölen kişiye Allah dostu yani ömrünü, dünyasını boşa harcamayan Allah'tan korkan kişi ise o kişinin mezarında karşılayanlar orada bulunuyor. Ruhlar karşılıyorlar. Onlara haber gidiyor. Bak oğlun ölmüştü, torun ölmüş haber gidiyor onlara. Ne kadar yakınları varsa onlara mezarın başına geliyorlar. Yani buradan bir uğurlama yapılıyor. Öbür aleme sevk ediliyor. orada da karşılama oluyor. Şimdi. Hatta eğer ölen kişi allah Teala'nın sevgili kullarından ise nice evliyalarına karşılama geliyor. Evliyalar. Onu karşılama geliyor. Mezara başında dört kese bekliyorlar. E tabi bu kişi o zaman elhamdülillah öyle kabirden filan korkması gerek kalmıyor zaten kabri cennet bahçesine dönüşmüş onlar da görüyor da şimdi eğer bir insanın elinde olsa mezar yeri seçimi kişi elinde olsa neresini seçmek gerekiyor Tabi her şeyi Hâdı Şerif hallediyor buyru Allah'ın Hazretleri idi fünü vasta kamin salihine Hürriye Allah'ın Resulü Muhterem'dir. Ölülerinizi ölülerinizi salih kulların arasına gömünüz diye Peygamber Bunun için bakınız, nerede bir evliya türbesi varsa, etrafında hep mezarlar vardır. Olmaması yetmişlerdir. Ama beni filan yere gömün, beni filan yere gömün diye. Bak, Allah Resulü buyuruyor, ölülerinizi salih kişilerin arasına gömünüz eden. Feynel meyte yete ezza bi caru su'i kemete ezza Nasıl ki hayatta olan kişinin kötü komşuları olsa, ondan kişinin nasıl rahatsız oluyorsa, öyle Allah onu almış, gece geliyor, süyüyor, sarıyor, bağırıyor, çağırıyor şunda, bunlar yapıyor, hedefsiz yapıyor. Demek ki Hayatta olan bir kişi kötü komşusundan nasıl rahatsız oluyorsa, işte ölen Mevta Meyit'te o da kötü komşudan orada rahatsız oluyor. Kendine kadar iyi de olsa ama koşuşturmadan bağırıyor. kabir adam çekiyor. Ateş gibi yanıyor böyle. Kabir sıkıyor onu. Yılanlar saldırıyorlar. Onları da görüyor. onlar da görüyor. Demek ki kabir seçeneği elimizde olsa... Ne yapmamız gerekiyor? Allah'ın sevgili kulu arasına gömülmek. Yine kabir ile ilgili bir adı şey okuyayım inşallah. Buraya Aleyhisselam Hazretleri kesin olarak kabir, mezar. Evvel menazil ahireti ahiret menzilerinin başlangıcı. Ahiretin yani bir nevi gübrük kapısı. Orada arda geçiliyor. Fiin neca minhü bir insan ki kabir azabından kurtulabilse fe ma badehü ey sonrası o kişiye çok kolaylaşıyor. Şimdi mevtanın tabi cenaze, tabut mezara gelindi. Ne yapılacak? Tabut yere kormadan ...oturmak mekru oluyor. Ya yani da kış olsun. Dedim ben ki tabut yere kondu... ...ondan sonra... ...kimler meşi olacaksa... ...on dışında kalan cemaatin... ...oturması sünnet muhtemelen. Ayakta meşru oluyor bakınız. Bu uygulanmıyor. Burada. uygulanmıyor. Demek ki... ...mezalara gelindi. Henüz de tabut omuzu yere konmadı... ...oturmak mekru oturulmaz. Ayette beklenir. Tabut yere kondudan sonra kimler onlar meşru olacaklarsa onun dışında kalan cemaatin oturması gerekiyor. Oturulacak. Mevtanın şimdi mezara indirilmesi meselesi. Yine bunda Hanefi ile Şafi'de bunda yine bir farklı var muhterem cemaatimiz. Hanefi meslemeye göre tabut mezarın ön tarafına, yani kıble tarafına konur. Mevtanın sağ tarafı kıbleye gelme şekilde konmuş oluyor. Mezara kaç inecek bunda sayı mühim değil. Tabi ölen kişi küçük olur, iri olur, kilolu olur. Buna göre buna bir sayı yok bunda. İnene inerler. Yalnız azı cemaatimiz mezara inen kişilerin Tabii ölenin yakını olması daha güzel bir şey ama eğer ölen kişinin yakınları Allah korusun İslamı yani İslam yaşantısı yoksa onların inmemesi gerekiyor oraya. Mutlaka o cenaze, o meyyit öbür aleme, öbür aleme salih kişinin eliyle bırakılması çok üstün eftar bir şey elden geldiği kadar iyi kişilerin inmesi mezara gerekiyor. Mezara indirilirken yine burada bir incelik var şimdi burada. Genelde mevta böyle çevriliyor alınırken. Ne oluyor? Mevtanın sırtı bu sefer kabre dönmüş oluyor. Bu dikkat etmeye gerekiyor. Mevtanın sırtı kabre dönmesin. Yani ya düz kaldırmalı, yavaşça kaldırmalı, kuvveti kaldırmalı, düz almalı, mezara indirmeli, ve bu mevta mezara tam konulurken bunu söylemek gerekiyor indirenlerin de. Bismillahirrahmanirrahim ve ala milleti Resulillah. Demek Hepsinin de Bismillahirrahmanirrahim ve ala milleti Resulillah. Yani Allah'ın ismiyle koyuyoruz. Peygamberimizin ümmeti olarak teslim ettik. Anlamına geliyor şu anlamlı bir şey böylece. Böyle deneyecek Mesela koyan kişi. Mevta ölen kişi tam sağına çevrilecek. Tam sağına. Hafif böyle. Tam sevecek Hafif başlangıçta bir toprak konur Tam sağına çevrilir. Bir de lah diye bir şey vardır ama bu bu yöremize uygulanmıyor. Yani kabir tarafından bir yer açılır. Öyle yapılır Peygamberin kabri o şekilde yapıldı. Aleyhisselam Hazretleri'nin. O konuda girmeniz, uzatmeniz fazla konuyu tabi. Mevta mezara kondu muhteremler. Bu arada adı cemaatimiz gürültü yapmamak gerekiyor. Genelde çok gürültü oluyor. Çok ama çok karışanlar oluyor. Şöyle şivir, böyle şivir, tahtı şivir al. ölü karışıyor. Bu karışıyor. Gürültü patırdı. Adı cemaatimiz. bir lafla Türkçe'mizde Kasap et derdinde, koyun can derdinde diye bir söz var ya Türkçe'mizde muhtememler, o anda o oluyor işte ya. O anda o konan kişi mezara konulduğunu görüyor. mezar indirenleri görüyor muhtememlerinde. Bizim göremediklerimizi öbür alem olduğu gibi görüyor kişi. Kişi o anda can derdinde yani, iman kurtarma derdinde, biraz sonra sorguya şekilecek kimele gelecekler. Kişi yeni bir aleme geçiyor. Evi kaldı, yurdu kaldı, işi kaldı, çoluşu, hepsi kaldı. Terek etti ya. Ölen kişi için tahtatı ve yamuk olmuş, şu olmuş. Ölen değil böylece. O, onun derdi başka o anda. Bu işin o anda gürültü yapmamak gerekiyor. Bu işi sessizce yapmak gerekiyor. Bilenler ortaya girsinler. Sessizce Ette oturanların ne yapması gerektiği muhteremler? Onu biraz da şey okuyacağım inşallah. Yani o anda sakin sükun ile onu dua etmeleri gerekiyor oturanlarında. Bu şekilde. Mezaray indirildi. İndirildi. O anda adı cemaatimiz kim olsa olsun o anda bir şok geçiriyor işte kişi böyle. Hayat-ı sadir muaz bile bakınız. Peygamberimizin Tabun taşıdığı kişi, en, sahi, en ulusu büyüsü, o bile Peygamber şöyle buyurdu, eğer bir kişiyi kabir sıkmasaydı, saadı sıkmazdı, buyurdu. Yani kabir sıkışmıştı o şekilde. Yani saat bile Resulullah'ın göz önünde kabre konuyor, o bile bir şok içti kabre konunca, o aleme girince. O kadar güzel kabir girdi halde. Böylece. Yani o an çok önemli bir an yani kişinin kabre girişi aynı insan. Hatta aynı kelimesi az. Yani ruh kafesten çıkıyor, ruh daha gelişiyor. Ruh her şey daha başka oluyor, açık oluyor. Bunun için çok sessiz olma gerekiyor. Tabi sonra işte tahta dizilir. Üzerine topraklar atılır. Deve hörgücü gibi böyle o şekilde yapı üzeri yapılır. Üzerine su setmekte bir veyiş yok ya yani bence. Çünkü Peygamberimiz, O İbrahim'e sevdi Peygamber Hazretleri. Böyle baştan bağlayan doğru, yandan Peygamberimiz sevdi suyunu, ona sevdi. Bundan bir iş yok. Şimdi ne yapıyor Aleyhisselam yap yapacak işin? Hazreti Osman buyuruyor Hazretleri İza İzâ fûrgâ min defnil meyyitî. Bir mevtanın definişi oldu. Kabra kondu, Üzeri örtüldü, Artık Mevla'yı teslim edildi. Ve kafı aleyhi fakale. Peygamber şöyle yaparmış Aleyhisselatı Muhterem'de. Ne zaman peygamber canıza bulunmuşsa definişi tamamlanınca peygamber ayağa e kalkarmış başlığında. Eshabı peygamber şunu söylüyor. İstağfirulli <gülüyor> ehiküm. Kalesiniz için istifa ediniz. İstiğfar. Yani onun günahını affı için onun adına Allah'a tevbe ediniz. Yani bunu yapmamız gerekiyor hepimiz muhterem. Herkeden başına gelecek bu. Ne gerekiyor? Ya Rabbi affet bunun günahlarını Ya Rabbi. Tabi kulun kusuru olur muhterem. Kim olsa kulun kusuru olur. Ya Rabbi bunu affetle bağışa diye dua etmek gerekiyor. Veselü lehü de onun için tespitli isteyiniz, Kavli sabitle kalma isteğiniz. Nedir kavli sabit? Yani kelimin tevhikte. Unutmaması için bu isteyiniz. Fe'in an yüz elü. Şu anda ona sorgu başladı peygamberim mantıfanda. İki melek geldiler. Sorgusu başladı. Ona sorgu çekici. Şey, şey, şu an soruluyor. Bu sorugu epey uzun sürebiliyor azı mahkemesi. Yani mevta kabrine kondu, üzeri örtüldükten sonra iki melek geliyorlar. Münker Nekir deniyor bunlara. Bu iki melek diğer meleklere benzemiyormuş. Yani münker hiç bilinmey anlamına geliyor. Başka anlamına geliyor. Bu iki melek başka meleklere benzemiyorlar. Bir anda kişi kabrine kondu, hepsini görüyor. Hatta ölen kişiye toprakta... ...perde engeli olmuyor. Etrafını görüyor. Oturanların hepsini görüyor. Mezana girildi. Eyvah... benden başım, başıma geldi. Böyle şey. O anda kişi bir de... ...dünyasını hafif bir hatırlıyor. Dünyası hafif bir hatırlıyor şöyle. Bir çocukluk koşup... ...onadığı, gençlik, hızlı... ...damanları, orta yaşları... ...şunlar, bunlar, işe girme, emekli olma... ...ev var, şunlar, bunlar kısa bir hayal, bir rüya. Acaba ben dünyada yaşadım mı? Annem beni doğurdu mu acaba? Beni bu kabirde miydin acaba? Yani o kişi dünyasını hatırlıyor ama kısa bir rüya gibi geliyor kendisine. Tam oldayken işte bir şimşek çakıyor böyle. Yıldırım düşer gibi. Bir gürültü, bir aydınlık. Gök gürültü sayı. Muazzam bir gürültü. İki melek bu karşısında dikiliyor. İki melek. Çok büyük korkmuş melektir var. Buna şimdi sorguya başlıyorlar. İlk sorgu ne? Men Rabbüke. Rabbin kim? Senin yaratan kim? Rızkını veren kim? Alemin Rabbi kim? Diyorlar, söylüyorlar. İşte o anda çoğunluk o anda bir şaşırıyor muhtemelen. Aynı ruh kişi. Aynı ruh kişi ama şaşırıyor ki şu anda. Korku içerisinde Allah'ın aklına Allah gelmiyor bazen. Rabbim Allah diyemiyor böyle şey. Onun buraya buyuruyor Peygamber aleyhissamadretleri. Kardeşlerinin için onun adına tevbe edin, istiğfar edin, Allah'a yalvarın. O kişiyi kavli sabitte, kelime tevitte hatırlasın, onda kalsın, o dua ediniz diyor. Dua etme gerekiyor bunda. İşte buna bu soru soruluyor. Men rabbike, rabbin kim? Eğer kişi Allah'ın izniyle Rabbim Allah diyebilirse şey cemaatimiz bir gün bir talebi ilim Sırf Allah için Allah'ın Kur'anı öğrenen bir kişi İslam için çalışan bir, bir talebe o kadar İhlaslı talebiymiş ki Hep ders çalışırmış Bu talebe Dersini çalışırken bir gün Ölüyor Fakat o kadakin dersini vermiş ki Ölümünü hatırlayamıyor bile Öyle ki hayal gibi geçiyor kendisinden Kabrak olmuş Hocası da Tabi o zaman hocaları da Keşif Açı hocasının da O da geliyor bunun başına bakayan benim talebim ne yapacak diye Onu çok severmiş İki melek geliyorlar ''Men Rabbüke'' Hoca duyuyor madenler. Bakıyor talebesine, ne diyor bakın talebe? ''Men müptüda Rabbüke haberi'' İlmin dahi okuyormuş da onun dahi ilmine göre cevap veriyor. Millete yine soruyorlar bilemedi diye. ''Men Rabbüke'' daha bariyorlar. ''Canım'' diyor ''Men müptüda Rabbüke haberi'' daha çok bağırıyorlar. ''Canım bu kolay soru'' diyor. ''Bana başka soru sorunuz'' diyor. O kendini bilmiyor öldü onda Bilmiyor kendisi öldüğünü. Gice meramlıy meleklere, meleklerim bırakın bırakın o kulumu o şeytana gelmeler. İşte Mevlan böyle kulları da bu az cemaati muhteleme beni. Böyle, böyle kullar da var. Hazreti Rabia sormuşlar sormuşlar. Mevlâevlullah kadınların piri. Ya Rabia, o kabre girince ne olacak halimiz? Ah! Ben hep onu bekliyorum diyor. O kabre konsam da melek de bana sorsalar Rabia, Rabb'in kim deseler de, yani Rabb'in Allah diye bağırsam, ağaç dedesem de böyle, böyle desem böyle diyor. Daha böyle kullar az cemaatimiz. İşte bunun için orada bir de terkinde veriliyor, yani dıştan yardım veriliyor. Ey filan filan, filan kızı filan, böyle deniyor, o kişiye dıştan da bir demir yardım ediliyor, ediliyor. İnşallah kişi burada kabirinin sualinin cevabını verebilirse Rabbin kim, dinin ne ve ma dini ki dinin ne? Eğer kişi İslam yaşamışsa, İslam'a bağlıysa, İslam için çalışmışsa göğsünün göre hiç çekilmeden dini İslam diyecek. Ve ne büyük ki Peygamberin kim, Peygamberimize bağlıysa, Peygamberin işiyorsa, Peygamber hayatını sürücü kadar mutluerendir cevabını verecek. Eğer kişi kabir sualinin cevabını verebilimi Ne oluyor? İki o büyük melekler önce bir gülümsüyorlar. Ne diyorlar? Ehlen ve sehlen. Hoş geldin bu aleme diyorlar. Zaten biz senden bunu bekliyorduk. Sen Atıl sen rahatsın diyorlar. Onlar gidiyorlar. Araka'dan rahmet melekleri geliyor. Çok sevimli, güler yüzlü Dur yapılı kişiler... Rahmetleri geliyorlar bunun kabrine... Yakınları geliyorlar... Bu kişinin ameli salihleri geliyor... Kılı namazlı bir nur şekline geliyor... Orucu geliyor... Şusu busu geliyor... Artık bir bayram oluyor kabrinde... Kişi bakacak ki bir anda... Allah Allah ben hangi alemdeyim be... Ne kadar güzel bir alemmiş bu alem... Evliyalar var... Yakınları var... Melekler var... Ameli salih var... Cehenneti pencihennetini seyrediyor oradan... O kadar güzel bir alem. Dice ki meleklere ne olur be bana izin verin de eve gideyim de haber vereyim. Üzülmeşsinler bana. dedi ki sen eve sen bile onları sen Allah Allah'a cümle inşallah böyle nasip etsin. İlla Fatiha.